Ya Rab İslam'la yoğur dirilik üfle bana Hizbullahiler gibi yaşam nasip et bana Bu izzetli toplumdan ayırma Rabbim bizi Razıyım artık Ya Rab ölüm de versen bana Bu gaflet perdesini yırtmak nasip et bana Kalsın gözümden perde, ışık ihsan et bana. Gerçek İslam'ı öğret, yaşamak için bize, Sana kulluk etmenin yolunu göster bana. Bu kadar düşmanlarla sabırlar olsun bana. Kaldır benden gafleti, sebatta pay ver bana. Herkes düşman olmuşken, Dostluğun yeter bize, En güzel seherlerde, Zafer müjdele bana, Senin rızan olunca, Kavuşsun ölüm bana, Hayat sensiz olunca, Dünya zindandır bana, Yeter ki küfre karşı, Yardım et ya Rab bize, Bu karanlık asırda, Direnişler ver bana. Bu kadar küfre karşı hidayeti ver bana. Nasip olsun şehadet şerbetin içir bana. Çekmiş iken kınından kılıçlarımızı biz, Zafere dek kınına döndürme bana. Eğer sevgin olmazsa, sevinçler neker bana. Bunca dileklerimi lütfunla bahşet bana. Hazreti Muhammed'i şefaatçi kıl bize. Rızanı umuyorum, cemalin göster bana.